Hızır'a söyle Bediüzzaman Sayit Nursi Emir Dağı veya Afyon hapishanesinde yatarken bir gece Konya'nın Ladik kasabasına Ahmet Ağa'nın yanına geldi Ahmet Ağa'nın yanında o anda sadece oğlu Zekeriya vardı Bediüzzaman tayy mekan ederek gelmişti Ahmet Ağa'nın odasının eşiğinde ellerindeki kelepçeyi ve ayaklarındaki zincirleri çözdü İçeri girdi. Bu çıksın dedi. Zekeriya'dan ötürü konuşacaklarım var. Ahmeda mahzuru yok kardeşim. Yabancımız değildir. O da duysun dedi. Bedür zaman Ahmeda, ustada hizara söyle. Tahammülüm kalmadı dedi. Ahmeda olur. Söyleyelim kardeşim Said dedi. Bedür zaman tekrar anında. ...kelepçeyi ellerine, zincirleri ayaklarına takarak geri döndü. Bir müddet sonra aynı şekilde Bediüzzaman yine geldi. Ve söyledin mi ağa, ne oldu netice diye sordu. Ahmet ağa, söyledim kardeşim Said, söyledim dedi. Bediüzzaman, ne dedi Üstad diye sordu. Ahmet ağa, sabretmeni söyledi dedi.